Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programında sizlerle yine beraberiz. Ee, güzel bir bahar sabahı. Ee, uzun süredir ben yoktum aslında programımız devam ediyor ama Mehveş ve e, Pelin Cengiz devam ediyordu. Ee, uzun bir aradan sonra çok fazla ara açmayayım diye ben tekrar e, mikrofonu devraldım. Gerçekten e, radyoculuk geçmişim yok benim hayatımda. Açık Radyo ile başladım. E, i̇nsana bir e, farklı bir bağımlılığı varmış. Bunu hissettim burada açıkmak açık radyo ile birlikte radyoculum da başladı. Gerçekten çok seviyorum. E, bir sevmemin sebebi de burada her hafta e, memleketin en önemli meseleleri bizim için öyle, çevre meselelerini konuşmak birini. E, en azından anlaşılır kılmak. Ne yapabiliyoruz? Sonucu ne oluyor? Bunu izliyoruz. Bazen sonuca ulaşıyoruz. Bazen ulaşamıyoruz. Genelde de ulaşamıyoruz. Ee, konuşuruz ama e, biz gazeteciyiz. Bizim amacımız kamuoyunu bilgilendirmek. Bu konuda da konuklarımızdan da e, yardım alarak sizleri de bu konuda aydınlığa kavuşturmak için çabalıyoruz her hafta. Şimdi yine böyle bir konumuz var. E, Ege'ye gideceğiz. Gökova Körfezi'nde. Biliyorsunuz Gökova Körfezi yaklaşık bir ay önce İmara açılması ile ilgili resmi gazetede e, bir bilgi çıktı. İmara açıldı. E, ama bunun altında yatan e, çok büyük bir neden var. Hep burayı sanki ıskaladık gibi bunun üzerine daha fazla durmamız gerekiyor. Neden yapılıyor? O el değmemiş orada e, bakir coğrafya neden bir e, yapılaşmaya birdenbire açılma ihtiyacı duyuldu? Bunu konuşacağız. Bunu e, ben anlatmayacağım. Konunun benden daha ehli bir isim şu anda telefon attığımızda CHP e, Milletvekili Akın Üstün daha telefon attığımızda. Akın Bey günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, ben bir süredir Gökova'da neler olup bittiğini takip etmeye çalışıyorum. Yazabildiğimiz kadarını yazıyoruz ama her şeyi de yazamıyoruz. Neyse ki açık mikrofon, e, açık radyoda bunları açık açık konuşabiliyoruz. E, bu konuda da sizden yardım e, istedim. Gökovac körfezi ile ilgili bir imara açılması haberleri çıktı. 16 Mart'ta resmi gazetede bir değişiklik yapıldığına dair bir bilgilendirme okuduk. Bunun altı önce ne oldu yani ne ne kadar bir alandan söz ediyoruz, Nereler imara açıldı ve en önemli soru da bu imara açılmasının altında yatan şey nedir? Şimdi tabii 16 Mart'ta Bakanlık Kuruluyla Kurulu kararıyla bütün Türkiye bundan hemen hemen. Haberler oldu hı hı. ama aslında bu gökova'daki e, bu yıkım projesinin e, geçmişi e, 2014-2013 yıllarında dayanıyor. Hı hı. E, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla'da doğa sit alanlarıyla ilgili bir çalışma başlatıyor. Hı hı. İşte dört mevsim temelli, ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi doğa sit alanlarında. Hı hı. E, ve bir ihale gerçekleştiriyor. Hı hı. 24 Ağustos 2014 tarihinde ver Burada çok enteresan bir şey oluyor. E, Doğasit ile ilgili bu bilimsel araştırmayı bir gayrimenkul yatırım, yatırım şirketine ihale ediyorlar. <Gülüyor> yani ciyeri kediye emanet ediyorlar. Burada zaten baştan bir yanlışlık vardı. Halbuki daha önce aynı bakanlık e, 2013'ta, e, Eylül 2013'te bir ihale yapıyor. E, Doğasit alanlarının Muğla'daki e, yerinde değerlendirilmesi ile ilgili. Ve burada herhangi bir değişiklik yapılması gerek yoktur deniyor. Üç aylık bir çalışma sonucu. Ama nedense yaklaşık bir yıl sonra yeni bir ihale gerçekleşiyor. işte Muğla'da bu Gökkova Körfezi'nde için alan aslında çok daha geniş bir alanı için alan bir çalışma başlatılmış oluyor. Hı hı. Tabii burada gerçekten sözde bir bilimsel rapor var. Bilimsel rapor hala da görebilmiş değiliz. Ortaya yani çıkmadı mı? Yok. Hiçbir şekilde gösterilmiyor. Hı hı. Yani e, bu doğa sit alanlarından çıkarıyoruz bunları ama şöyle bir bilimsel gerekçemiz var. Bilimsel durum budur denen bir rapor. Hala daha ortada değil ve göstermiyorlar. Ve nitekim e, e, yatı, bu şey bakanlık yetkilileri e, ve aynı zamanda da e, Tabiat ve Kültür Fakları Korumak Genel Müdürlüğü'ndeki Yetkililer, bürokratları geliyor ve bu sorulduğu zaman nerede bu bilimsel rapor? Dendiği zaman cevap şu: Ya yatak odamızda size gösterecek değiliz. Böyle bir cevap veriyorlar ve hiçbir şekilde bu gösterilmiyor. Şimdi tabii ne kadar alan çıkarılıyor? Toplamda 12.562 hektar alan doğası statüsünden çıkarılıyor toplamda. Hmm. Bu bilimsel, bin... bilimsel rapora dayandırılarak çıkılıyor değil mi? Bu sözde, sözde. kimsenin görmediği sözde bilimsel rapora dayanarak 12.562 hektar alan doğası statüsüne çıkarılıyor. 75.000 e, hektar alan ise statüsü azaltılıyor. Yani Hı -hı. birinci dereceden ikinci dereceye ya da ikinci dereceden üçüncü dereceye çıkarılıyor. Hı -hı. E şimdi tabii burada e, Gökova Paftası bunun içerisinde. Aslında çok daha değişik paftalar var. Muğla'da 12 adet e, e, koruma altında yerler var. Hı hı. E, bunlardan birisi sadece gökova. Peki gökova e, bu e, paftanın için hepsinden önce yapıldı. Hı hı. E, bunun da nedeni içinde bir kaçak yazlık sarayın olmuş olması hı hı. biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığına orada 300 odalı bir e, yazlık saray yapılıyor şu anda. Devasa duvarlar ve on binlerce ağacın katledildiği, ormanların katledildiği, Akdeniz foklarının üreme alanlarının olduğu bir yer burası. Ee, Türkiye'de arıcılık üretim merkezi aynı zamanda. Çok e, ciddi sayıda bir bal üretimi yapılıyor bu bölgede. Yani nereden bakarsanız e, bir çevre katliamıyla baş başayız burada. Şimdi burada bir parantez açalım. Yazlık Saraya, Cumhurbaşkanlığı konutu var orada. Eskiden de vardı. Evet. Nasıl bir konut vardı? Turgut Özal kullanıyordu. Turgut Özal'ın fotoğraflarını hatırlıyoruz biz oradan. Nasıl bir konut vardı? Şimdi birdenbire nasıl oldu böyle bir saraya dönme projesi oldu? Şimdi tabii Turgut Özal'ın yapmış olduğu orada yaptırmış oldu. Küçük bir konuk evi var. <gülüyor> Son derece mütevazi. Yaklaşık 250 metrekare. Yani. Dört odalı değil mi? E, dört odalı. E, ben girmedim ama öyle söyleniyor. Hı hı. E, şu anda zaten kimsenin girmesi mümkün değil. Çünkü orada korum altında. Onu da soracağım. Belediye başkanlarını, <gülüyor> milletvekillerini falan sokmuyorlarmış. Siz de denediniz mi girmeye diye. Onu da soracağım. Vatandaşları sonra. da tabii. Şimdi tabii <gülüyor> bu mütevazi yapının yerine 300 odalı çok büyük bir alanı kapsayan Aynı zamanda da iki adet iskelesi büyük e, yatların yarışacağı iskelesi olan e, çok büyük bir yapı yapılıyor. Bu e, yapıya karşı çıkmamızın sebebi burada e, duasit alanı olan bir yerde, okluk koyu gibi İngiliz koyunun olduğu alanda, o kadar doğal bir alanda böyle bir e, çevre katlamının yapılmaması gerektiğiyle ilgilidir. Şimdi tabii burada e, şunu da söylemek isterim. Bunu vatandaşlarımız anlasınlar diye söylüyorum. Şimdi e, bu e, bir sözde bilimsel rapora dayanarak yapılan değişiklik 2016'da 6 Aralık 2016 tarihinde onaylanıyor. Hı hı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özsakir tarafından. Ve bundan yaklaşık 8 ay sonra 28 Temmuz 2017'de e, Çevre Bakanı Mehmet Özsakir Sekir, Dalyan'da şunu söylüyor. Biz hala bu raporları onaylamadık. Bu raporlar bittiğinde buraya gelerek bu insanlarla yani sizlerle paylaşacağız. Hiç kimse endişe etmesin bundan diyor. Ama 8 ay önce onaylamış olduğu bir rapor hakkında böyle bir Muğla halkına resmen yalan söylüyor. Hı hı. Nihat Öztürk, AKP Muğla milletvekili de yine yaklaşık 3 ay sonra işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yürüttüğü sit alanlarının yapılandırılması, çalışmasını biz yaptığımız girişimler neticesinde durdurduk diyor. Hı hı. Ama bir bakıyoruz, işte 16 Mart'ta Bakanlar Kurulu kararıyla şu anda doğa Siten çıkarılmış oldu birçok bölge Gökova pastası içerisinde. Tabii biz burada özellikle şunu da dikkat et, çekmek istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kadrolu çalışanları Muğla Tabiat Varlıkları'nı Koruma Bölge Komisyonuna gönderiliyor. Burada böyle bir garip bir durumda var. Hı hı. Yani bu komisyonu, bu raporu onaylayan, ortaya koyan e, Muğla Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunda e, Genel Müdür Yardımcısı başkanlık yapıyor. Yani nasıl Yardımcısı... olumsuz bir şey verebilir değil mi? Olumsuz bir karar verebilir. Yani hem kendileri çalmışlar, kendileri oynamışlar. Ee, şimdi burada. E, Komisyonun Başkan Yardımcısı ise Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Tabiat Varlıkları Şube Müdürü Bakanlık çalışanları Komisyon üyelerinden birisi de yatırımda Şube Müdürü ee, Tabiat varlıklar Koruma Genel Müdürlüğü Yani ne demek bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kadroları Gelmiş burada ee, Burada bu e, Gökova Paftası ile ilgili Doğa çıkarılması çıkarılmasıyla ilgili Kararlara imza atmışlar. Yani başkasına görememişler Bakanlık kendisi gelmiş. Burada böyle bir çalışma yapmış. Şimdi benim anladığım kadarıyla burada aslında fiili bir durum var. Bu inşaat başlamıştı ve devam ediyor değil mi şu anda? Evet devam ediyor mevzuat, şu anda. Bu mevzuat yani fiiliyata uydurulan bir mevzuat var benim anladığım kadarıyla. Zaten hani evet. bu, bu çalışmanın başlamaması, yapılamaması gerekiyordu ama... E hummalı bir çalışma var. Zaten o şeyleri görünce 10 metre olduğunu söylüyorlar o duvarların. Fotoğraflarını gördüm ben hava fotoğraflarının. E, gerçekten radyoların başında olan varsa internette birkaç site onları yayınladı. Yani Gökova, Yazlık Saray deyince o duvarlar devasa duvarlar var ormanın içerisine. E, güvenlik duvarı muhtemelen o e, şeyin Aksaray'ın etrafına Evet, Muazzam duvarlar var. Değil. Siz denediniz mi bizzat girmeyi? Ben çünkü konuştum bölgedeki bürokratlar, bazı belediye başkanları, belediye başkan yardımcılarıyla konuştum. Gittik bizi almadılar dediler. Siz milletvekili olarak gittiniz mi? E şimdi tabii böyle girişimlerimiz oldu. İşte denizden gitmeye de çalıştık ama denizden karadan hiçbir şekilde kuş tutmuyorlar. Orada herhangi bir e, görüntü almak için e, bir e, şeyle bile e, ne derler ona? E, Drone'la bile, e, drona bile izin verilmeyen bir nokta. Hı hı. Orada e, çok kontrollü e, askeri koruma altında e, yüzlerce askerin koruduğu e, resmen bir e, askeri kampanya getirilmiş güvenlik hı hı. merkezi haline getirilmiş bir yer. İşte en azından denizde gidelim diye e, bazı girişimlerimiz oldu. Ama tabii e, tekne sahipleri de. Bunu pek göz şey yapamıyorlar, cesaret edemiyorlar, Teklifimizi bağlarlar. Bağlarlar, diye. Sağ güvenlik Maalesef yani. o şekilde de şey yapamıyoruz yani oraya ulaşamıyoruz. Vatandaşlarımız bu çevre Muğla Çevre Platformu var. Hı hı. Şimdi Muğla Çevre Platformu kanalıyla biz çok ciddi çalışmalar yaptık sağ olsunlar. Birçok odanın çevre kuruluşunun ortaktaş hareket ettiği bir platform. Ee, o platformdan da arkadaşlarımız Gitmek için geçenlerde bir girişim yaptılar Otobüslerle Ama otobüslere ceza yazdılar işte vatandaşlarımız orada durdurdular Almadılar Yani orada e, resmen Onları e, tazlik ederek e, Durdurarak şiddet kullanarak zaman zaman e, Onları engellemişler e, Böyle e, girişimler oluyor Maalesef oraya hiçbir şekilde Kimsenin girmesi mümkün olmuyor Tabi sizin söylediğiniz çok önemli Yani ben bunu birçok yerde söylüyorum Minareyi yapıp sonra kılıf uyduruyorlar diye. Hı hı. E şimdi burası daha doğal çalışması devam ederken e, bu proje sözde virüsel rapor diyoruz ya hı hı. bu çalışmalar daha devam ederken başladı bu, bu yazlık saray yapılmaya. Bir de Muğla Neden Belediyesi dava da açtı bir yargı süreci de başladı şu anda. Tabii tabii e, şimdi o şöyle bir durum var e, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı gönderiyor. Bakanlık diyor ki işte böyle bir çalışma yaptık, varsa itirazlarınızı bildirin diye. Ama sadece paftalar üzerinde yapılan değişiklikleri gösteriyor bu yazıda, ekinde, haritalar gösteriyor ama hiçbir şekilde bilimsel raporun ne olduğu belli değil. Mesela okluk koyunun bulunduğu alanın sağ tarafının sürdürülebilir koruma alanı olup da sol kısmının niçin ...kesin koruma alanı oldu belli değil. Yani hangi hangi bilimsel, bilimsel gerekçe? Aynı şeyi evet. söyleyecektim. yani Böyle bir bilimsel gerekçe var mı o da yok. Çünkü aynı ekosistemin bir parçası hepsi. Mümkün tabii, değil yani. Tabii, oradaki hayvan orada da yaşıyor. Oradaki kuş orada da yaşıyor. Oradaki bitki örtüsü orada da var. Nitekim işte 10 Aralık, 10 Kasım 2016'da çalışmada itiraz ediliyor... Ama bunu beklemeden 1 Kasım'da zaten tesir kararı alıyor. Hı hı. Muğla Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu. Yani bu bakanlıkların gönderdiği kişilerle oluşan komisyon. Daha Muğla'yı Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne görüş soruyor. O görüş daha gelmeden 9 gün önce tesir kararı alıyor. Böyle bir durumda söz konusu. Şimdi tabii e, minareyi e, kılıfa uyduracaklar için bu doğal sütçeliyle o gölgedeki e, birinci siti kaldırıp onun yerine sürdürülebilir bir alan yapmak orada bir inşaatın önünü açmak istediler. Hı hı. Bunun dışında 1 bölü 25 binlik bir çevre düzen planı desteği var. Bu ne demektir? Burada da inşaatların yasal hale getirilmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Şimdi burada da daha önce açılmış olan bir dava vardı. Ee, bu konuda çok davalar var. Hı hı. Şehir Plancılar Odası'nın bir davası var. İşte e, 1 bölü 25 binlikle ilgili ilk e, değişiklikle ilgili açılan dava devam ederken, bu davada dı dı dı, herhangi bir sorun olmasında yeni bir değişiklik yapıyorlar. Ve bu bunun da 29 Mart 2018 tarihinde askıya çıkarılıyor. Hı hı. Ve 27 Nisan'da askıdan indirildi. Bu çevre düzen değiş, plan değişikliğine de Muğla Şehir planla, Planlamacılar Odası, İtiraz etti süresinde. Şu anda itirazın sonucu bekleniyor. Hı hı. İtirazın durumuna göre de tabi dava açılması söz konusu olabilir. Hı hı. Burada neyi yapıyorlar? Burada daha büyük bir alanda yapılaşmanın önüne açılıyor. Hı hı. Daha önce açılmış olan dava nedeniyle yapımın durdurulması önlenmeye çalışılıyor. Hı hı. Kıyı koruma kuşağı tanımı yapılarak burada 500 metrelik koruma kuşağıyla ile ilgili o problemi halletmeye çalışıyorlar. Hı hı. İki adet büyük ve aynı zamanda bir adet de küçük yat yanaşma iskeleleri ve güneşlenme alanları var burada. Onlar da kaçak olmaktan çıkarılıyor. Ve 65 bin metrekarelik kamu hizmet alanı sınırı olarak burası belirleniyor. Yani 65 bin hektarlık bir alan yapılaşmaya açılmış oluyor. Aynı zamanda da ormanlık alanda da inşaat açılma söz konusu bu planda. Siz bunları tek tek sayınca aklıma yani biraz daha güneyindeki Bodrum'un yukarıya kayması gibi bir şey canlanıyor gözümde. Bodrum şu anda bitmiş durumda. Her tarafına bakın. Denizden bakın. Havadan evet. bakın. Her tarafı bitmiş durumda. Her tarafı yapılaşmış durumda. Ee, Gökova, Bodrum evet. olur mu? Şimdi sadece Gökova değil. Buğla çok büyük bir kıyı uzunluğuna sahip bir il. 1479 kilometre. İşinebiliyor musunuz? 1479 kilometrelik bir kıyı bandı var. Sadece Gökova Körfezi'nin olduğu alan değil. İşte Kelebekler Vadisi'ne kadar, Dalyan'a kadar, ne bileyim, Bodrum'daki kisebüküne kadar. Hı hı. Her alanda, burada çok ciddi bir yapılaşmanın önü açılmış oluyor. Bu son derece tehlikeli bir durum. Yani değerli yurttaşlarımız, şunlu bir biz Muğla kamu olarak, Muğla Çevre Platformu olarak ee, ve Muğla Milletvekir olarak e, bu konuda çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Kamuoyuna bunun çok yanlış bir durum olduğu ile ilgili bir e, toplumsal baskı yaratmaya çalışıyoruz. Ama öyle bir ortamdayız ki o hal ortamındayız. E, o hal ortamında insanlar e, biraz daha e, çekingen davranmak durumunda kalıyor maalesef. Böyle bir gerçek de var. Hı -hı. Yoksa burada çok büyük eylemler falan da biz gerçekleştirdik. E, Akbik Koyun'da mesela bir eylem kez gerçekleştirdi kıyı şerinde sahilde. E, orada çok sayıda vatandaşımız, çevre gönüllüleri, e, köylülerimiz geldiler. Orada e, konuşmalar yaptık, çeşitli paylaşımlar yaptık ve karşı çıktık. Ama maalesef e, Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı e, kesinlikle e, bu adımdan geri atmıyor. Buradaki o, o çevre katlamına devam ediyor. Burada e, özellikle Buğla da e, aynı zamanda da Çevre ve Şehirci Bakanlığı bürokratlarına sesleniyorum. Burada yapılan yanlışlıkların her birisinin hesabı gün gelir onlardan sorulur. Bu yanlış e, kararlara imza atanlar mutlaka bir yerlerde bunun hesabını verecektir. Onlara da bu mesajı ayrıca verelim. Çünkü halka ihanettir. Çevre ihanet Halka ina, ihanettir. Aynı zamanda da vatana ihanettir. Çevre yapılan bu katliamlar. Bu konuda da e, ileride çok daha farklı şeyler söz konusu olabilir. Valla siz anlatınca gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Çünkü yani orayı dinleyenler, memleketteki birçok insan oranın ne kadar güzel, ne kadar bakir yerler olduğunu biliyorlardır. Ve buraların yapılaşmaya açılması ee, söz konusu hak verir misiniz bilmiyorum aklıma şu geliyor hemen Yunan adaları diyoruz bakir koyları diyoruz evet, Yunanistan evet. bir kriz geçirdi oraları yapılaşmaya evet. açsaydı bu krizin yani on katını atlatırdı yani çok hafif bir şekilde Kesinlikle, atlatırdı 3-5 tane adasını satsa ihya olurdu yani onlar aptal Aynen. mı yapmıyorlar da biz son kalan bu bakir yerlerimizi hep yapılaşmaya açıyoruz aklıma bu soru evet. işaretleri geliyor Buradan da bir geçenlerde biliyorsunuz bu üniversitelerle ilgili tartışmalar yürürken Cerapaşalı Profesör Doktor Kaya Özkuş'un kuşun sözleri geliyor aklıma. Geleceğiniz evet. varlığınız elinizden alınıyor. İradeniz elinizden alınıyor. Bir ses verin. Hakikaten son dönemlerde yapılan en anlamlı mesajda o geliyor. Ve buradan diyelim bir ses verin diyelim. Siz nasıl ses verdiğinizi anlatmaya çalıştınız, nasıl veremediğinizi de anlatmaya çalışınız. Ağzınıza sağlık diliyorum. Çok teşekkürler. Bizi aydınlattığınız sağ olun. için. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bana da böyle bir fırsatı verdiğiniz için ben de ayrıca. Ne demek. Çok sağ olun. bütün vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Sizlere teşekkür teşekkürler. ediyorum. Teşekkürler. Gündeminiz yoğun. Kolay gelsin size de. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. E, bu hafta ekonomi ekoloji programının sonuna geldik. Gerçekten e, benim süzüktüyordu tüylerim diken diken oldu. Siz izlerken e, nasıl olduğunuz bilmiyorum ama son kalan bakir koylarımız da elimizden alınıyor. Buna gerçekten bir ses vermek lazım. E, bu gidişe bir dur demek lazım ama kimse dur demiyor. E, kaybolan yok olan bizim geleceğimiz oluyor sadece. Bu haftalık bu kadar haftaya görüşünceye dek e, en güzel günler sizden olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>